Oh yeah. Çıkkastı Kainat, bugün 15 Haziran Cuma, yıl 2012, ay 6, gün 167, hızır 41. 1433, Hicri Recep 25, 1428, Rumi Haziran 2. Kayınvaldeler günü. Günün tarihi, 186 yıl önce bugün 15 Haziran 1826'ta Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Yemek listesi, gün 167. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı aşka kadın fasulyesi, salata ve meyve. Büyük saatli mahalif takdimi. When we kiss my heart on fire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 All right Bir Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Haftanın son Açık Gazetesinin Açılışını yaptık Daha doğrusu yapmaya çalışıyoruz Biraz zorluklarımızda Olduğu söylenebilir Ömer Madre Gaz, Mert Öztekin ve Can bir'den oluşan Ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet eskilerden ve inlerden çalmaya Bir Kalkıştık. Yani bir açılış parçası olarak Elvis Presley'in Surrender, Storna Sorrento adlı napoliten parçadan düzenlenmiş pop parçasının 1961'de listelerde 51 yıl önce birinci olduğunu söyleyip onu çalacaktık. Arkasından da elimize geçen yeni bazı albümlerden de parçalar sunarak böyle bir eski yeni Yapalım dedik ama teknik bir şey kurban giderek aksaklığa kurban giderek sörendleri de elbistan sonra bir kez de sonra Söre, soriento'yu bir kez de biz katletmiş olduk biz ikili bir katliam yapmış olduk üstelik hem orijinal parçayı hem de elbise bir arada yok ettik. Evet ne yapalım böyle oldu şimdi bakalım bugünkü. Tarihte bugün neler olmuş? Jean François Pilâtre de Rozier ilk uçuş yapılmış 1785'te. İlk uçuşun, ilk tarihteki ilk uçakla uçuşu gerçekleştiren kişilerden biri ve onun da birlikte Seyahat etti Pierre Romain, tarihteki ilk hava kazasının da kurbanları olmuşlar. Çünkü hava sıcak hava balonu maaş denizini geçerken patlamış ve ölmüşler. Bugünün konsepti böyle bir yazık. Yazık üzerinden mi gidiyoruz? Yazık üzerinden gideceğiz. Herhalde öyle görülüyor. Bir de 1937'de bir Nanga Parbat'ta bu Himalayaların orada bir sel e, pardon çığ felaketi de geçmiş ve Almanların bir keşif, sefer heyeti keşif heyeti Calvin öncülüğünde 16 üyesiyle birlikte e, bir faciaya uğramış 8 bin metre yüksekliğindeki Himalayadaki 1937'de bugün en büyük facia gerçekleştiği Söyleniyor. Evet yazık temalı bir duruma başladık arkasından da şimdi dünyadaki durumlara da bir göz atalım. Ee, önce bir kere gezegene yazık diye başlamamız mümkün. Pek çok insan durum iyi değil diye açıklamalar yapıyor. Bunların sonuncusu da Christine Lagarde olmuş imfe başkanı geleneksel tavrından biraz ayrılmış bu parafonu ve ekonomik dar problemlerle meşgul olacakken ana yoldan birazcık ayrılıp başka bir patikaya girmiş Christine Lagarde ve dünyanın üçlü bir krizde olduğunu söylemiş hem ekonomik hem çevre hem de giderek artarak sosyal krizde olduğunu söylemişler ve bunların bir hayli bir arada ele alınması gerektiğini söylemiş. Ayrı yazık. ayrı ele alırsanız yazık olur demiş. Evet yazık olur demiş. Bir de önemli bir şey daha var. Ee, yine e, Lagarde'nin atıfta bulunduğu IMF'nin bir çalışması var. E, bu çalışma karbonun ücretlendirilmesi üzerine. E, ve orada öne çıkan öneri karbon vergisi. Hmm, o önemli aslında. Bayağı. Eğer bu şekilde yapılabilirse zaten yıllardır e, önde gelen iklim bilimci Hansen ve diğer ekonomistlerin de ortaya koyduğu Karbonun fiyatlandırılması ve bunun doğrudan buradan elde edilecek gelirin doğrudan doğruya halka intikal ettirilmesi projesi var. Ve tek... Bir tek En önemli tek kurtuluş çaresi olarak görülüyor aslında bu. Çünkü o zaman buradan avantaj sağladığını gören insanların ve kurumların yenilenebilir enerji seçimlerini yapacağı ve bu şekilde de küresel iklim değişikliğinden girilmiş olan yoldan biraz uzaklaştırılacağı. Şöyle bir gerçek varken Dünya. dünyada e, fosil yakıtlara tanınan e, sübvansiyon, yenilenebilir enerjiye tanınan sübvansiyonun altı katı civarında olduğu gerçeği de ortadayken e, bir dengeleme yapabilmek için aslında belki de e, en mantıklı diyemeyeceğim tek yol gibi. Evet söylüyor. dünyanın e, yani içinden çıkılmaz tam bir deliz açması aslında absürt tiyatrosu durumunun. Çeşitli yönlerine bakıyor. Ruz gibi zaten. Yani herkes mesela Rio artı 20 toplantısına da işte büyük bir kampanyayla giriyor. 350 nokta orada. Ve üzerinden Twitter üzerinden bu fosil yakıtlara son kampanyasını milyonlarca kişiyle başlatıyor. Onun yerine işte böyle karbon fiyatlandırma meselesi yani bu üçlü krizin Lagard ilk söyleyen değil son söyleyen de olmayacak ama önemli aslında. Neden önemli? IMF lideri, IMF başkanı. Yani bugüne kadar IMF başkanından e, bu tarz bir açıklama ben hatırlamıyorum. Evet ben de ve genellikle işte biraz da ezber bozucu nitelikte olduğu söylenebilir. Evet. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış. Çünkü eski şeyleri hatırlayacak olursak bu IMF'den nedir çektiğimiz şeklinde bir genel. Onda bir değişiklik yok. IMF'nin IMF e, ülkelere uyguladığı politikalar, sürdüğü şartlar bu konuşmayla birebir tutarsız aksiyonda da olabilir. Ama e, yine de IMF başkanının dahi böyle bir konuşma yapıyor olması biraz belki... E, Hatta beni endişelendirdi. <gülüyor> yani çok vahim bir durumdayım. Şıs hissiyatı yarattım. Evet. Dur haklı olabilirsin. Yani önümüzdeki Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma diyebileceğim sürdürülebilir gelişme toplantısı iklim zirvesi de deniyor. İklim değil de yeryüzü zirvesi Yer Rio içerisinde. de Janeiro'da 20 yıl sonra yapılan. ...gene Rio'da yapılandan... ...20 yıl sonra yapılan bir başka şey... ...20 Haziran'la 22 Haziran arasında olacak... ...ve gene işte... ...yıkım... ...felaket... ...haberleri birbiri ardından geldi... ...aslında da... ...Guin ...bu konu üzerinde çok uzun zamandan beri... ...yazı yazmakta, yayın yapmakta... ...ve konuşmalar yapmakta olan... ...20 yıldan beri... ...Guin bir yazı yazmış... ...fazla dert etmeyin diye... ...yani gerigen devrilme noktasına... ...çok yaklaşmış... ...diye böyle... eslemem geliyor... ...herkes söylüyor diyor... ...fakat şöyle bir durum var... ...bütün bizim de daha önce verdiğimiz... ...UNEP... ...programında... ...Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan da... ...ve başka... ...Nature Dergisi'nden de... ...önemli... İki büyük saygın bilim dergisinden biri olan Nature dergisinde de dünyanın biyosferinde canlılar aleminde bir hal değişikliği olacağı ve artık geri döndürülemeyecek bir hale gelebileceği 2050'ye kadar mı? Böyle 2030'du yanlış hatırlamıyorsun. Ha, 2030'du evet. %50'yi de geçebilir deniyor. Bütün bunları söylüyorlar ama Sonunda biz bir yukarı çıkan bir asansörün içinde hapsolmuş olabiliriz. Gittikçe 6 dereceye kadar çıkacak ve bütün Altı yaşayan... 6 mı? Evet. 6 şimdi bayağı muhafazakar bir son bir öngörü gündem, evet. olarak gözüküyor. Bu zaten 6 derecede ve 6. büyük yok oluşa gireceğimiz kesin. Evet, dünya üzerinde daha önce 5 büyük yok oluş olmuştu türler arasında. 6.sı kesin olarak böyle gidersek olacak deniliyor eğer bir şey yapılmazsa bu konuda evet yani aslında belki şu anda 17-18 yaşında olan gençlere 35 yaşlarının çok da uzak olmadığını hatırlatmak lazım. Aynen öyle kesinlikle bu fakat Fazla da dert etmeyin demiş Gün dair hepimiz bunun bu altinci gerçekleşince yani sülfür bak sülfürden beslenen bakterilerin bütün oksijeni yok etmesiyle beraber canlılar halini yok olması daha önce defalarca olmuş dünya tarihinde sonra tekrar hayat doğmuş bu dert etmeyin fazla. Bütün bunun tekrar altıncı büyük yok oluşun gelmesine kadar zaten muhtemelen hepimiz ölmüş olacağız. Ama diyor e, yani en en karamsar hesapla baktım diyor Mark Hertzgaard e, şey pardon Gwyn Dyer e, Taranaki Daily News'da yazdı bu yazında tek sorun. Gelecek yüzyılın ortasına kadar vaktimiz var diyor. Ama tek sorun demiş. Bunlar gerçekten olmadan önce, gerçekten ortaya çıkmadan önce kaçınılmazlığı çok daha önceden meydana geliyor. Tik tak, tik tak diye de bitirmiş yazısını. Bir takım dejavü olayları var. Evet, bir yandan da Rio, Rio yeryüzü, Rio artı +20 yeryüzü zirvesi artık devlet ve hükümet başlarının gelip de orada müzakere edeceği veya işte bir belge üzerinde mutabık kalmaya çalışacağı evreye çok yaklaştı hazırlık toplantıları. ama anlaşma sağlanamamış henüz ortak bir metin üzerinde hatta öyle deme ya %20'si üzerinde rahat <gülüyor> rahat hesaplaşılıyormuş ee, Bence bardağın ben... dolu tarafı diyorsunuz <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz bana bile biraz boş gözüktü bu bardak ama mühim değil biz diğer dünyanın genel durumuna şöyle bir dünya turu yapalım özete filan da tamam, imkan yok böyle başka gidelim bir şey Mısır'da e, yüksek mahkeme her şeyi iptal etti parlamento'yu da lav etti siz sağ, ben selamet Hoş oldu ya. Yani. Siz sağ, selamet. Parlamento peki ne demiş bu konuda? Vallahi müzakere edecek zamanı bile bulabildiğini sanmıyorum. Yani Ahmet Şefi'yi Hüsnü Mübarek'in son diktatör Hüsnü Mübarek'in son adayı, son başbakanı katılmaktan men etmişti seçimlere. Öyle şey olmaz dedi. Yüksek mahkeme ve İptal etti. Böylece tam bir kaosa sürüklenmiş durumda. Kare 1'e dönüş olduğunu söylemiştik zaten. Yeniden devrim bakılacak işte. Yani parlamento tamamen felç olmuş durumda. Mısır'da felç durumda gözüküyor. Fazla üzerinde yani... Devrimi yapan güçler arasında bir ayrışma da söz konusu şu anda. Ee, i̇lk başta mübarek ve karşıtları iken şimdi farklı farklı ee, cepheler oluşmaya Başlamış durumda Mısır'da Şimdi tartışılan şey sıkı yönetim var mı Askeri yönetim Yıllarca devam edecek mi Yoksa bir seçimden sonra Çekilecek mi tartışması Ama seçimin de ne durumda yapılacağı belli değil Ayrıca da devrimciler Seçimi boykot etme konusunda Oldukça kuvvetli bir Girişimde de bulundular Onu da izlemeye Devam edeceğiz Bu dünya haline bakalım Arkasından Suriye geliyor. Suriye'deki durum nasıl? Pek parlak sayılmaz Suriye'deki durumda. Ee, yeni bir rapor var. Uluslararası Af Örgütü'nün raporu örneğin. Ee, korkunç rejim güçleri tarafından korkunç suçlar işlendiğini. Akıl hafızalı almayacak demişler yani. Evet. Yani bu bizim Tahayviz ürettiğimiz değil şeyler değil, sıfatlar değil. Evet tahayyül edilemeyecek insan hafsalasını aşan facialar. Cinayetler işlenmiş orada diyorlar. İnsanlığa karşı şoke edici şey mesela işte Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün şeylerinden biri araştırmacılarından biri bir kadın Donatella Rovera bir Anneyle konuşmuş, üç çocuğunu evinden çekip çıkartmışlar, vahşice öldürüp yakmışlar mesela. Böyle şeyler anlatılıyor. Suriye'nin bu şekilde devam etmesi, işkence ve ceza görmeden yapmasına bir son verilmesi gerekiyor diye de bir uluslararası örgütünden bir mesaj var. Be Be Beşer El Esad'ın bütün varlıklarının dondurulması ve Suriye'nin yetkililerinin, diğer yetkililerinin silah akışının durdurulması, Suriye hükümetine ve Suriye'deki durumun uluslararası ceza mahkemesine gönderilmesi, Suriye halkı bizim bize imdat çağrısında bulunuyor ve bizim de yapacağımız elbette bir şeyler var ve tam zamanı geldi demiş Sanjiv Beri diye bir imzalı Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Uluslararası Örgütü'nün bu arada Birleşmiş Milletler gözlemcileri hani konvoylarına saldırı gerçekleşmişti hafaya girmeye çalışırken Hafa ve e, araçlarını kaçarak terk etmek zorunda kalmışlardı onlar da şehre girmeyi başarmışlar. Nihayet tamamen terk edilmiş. E, büyük ölçüde daha doğrusu. E, Yıkılıp yıkılmış kokuluyor. her taraf. Evet. Resmen öyle yazıyor. Bu, bu da bizim söylediğimiz bir şeydi. Telegraf'ın haberinde. Şöyle dönmüş. Ten bomboş bir yer yanıp yıkılmış. Haffa diye bir yer ve ölüm kokuyor her taraf demişler. Şam'da bir bomba patlamış. Araba bombası. Yani işte bir arabaya yerleştirilen bomba. E, Bombalamayı yapan kişi ölmüş. 14 kişi yaralanmış. Sayıda Zeynep. Sayıda Zeynep mi? Hı hı. E, isimli Banyosun da Şam'ın. Evet. Bu şekilde. Evet bu arada da. Ve, e, ülke çapında da 52 kişinin Perşembe günü yine Suriye'de öldürüldüğüne dair haberler var. Evet birleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'nden de Suriye konusunda son bir şey söyleyecek olursak Amerikalı yetkililer biraz Hillary Clinton'ın dün söylediğinden geri dönmüş dönme eğilimi gösteriyorlar. Bu da tuhaf bir şey. Çelişkili bir şey çünkü e, yani Ruslar silah, e, saldırı helikopterleri gönderiyordu demişti ya Kimin haberi yalnız o? Saldırı helikopter meselesi. E, bütün şeyde vardı. E, bizzat Hillary Clinton evet. söylemişti. Şimdi doğru söylemedi diyen Amerikalı yetkililer olmuş. Olmuş. E, Russia, Today'de. New York'ta. Biraz dalga ne? geçerek verilmişti bu geri dönüş. New York Times'da da bizzat yüksek yetkili bir Pentagon'da yani bir yüksek yetkili biraz spin koydu. Ya yani hafif abarttı haberi demiş. Yani onlar tamir görmek üzere Rusya'ya gönderilip aylar önce şimdi geri gelen helikopterlermiş. Clinton biraz onları öyle göstermiş. Biraz dışları bakanımız yanlış gösterdi demişler. O kadar olur. Geçiyor haberi de. Bir başka ilginç haber de Söyleyeyim mi? E, lütfen Bahreyn'de Benim şahsen Gözlerin fal taşı gibi Açılarak seyrettiğim Olaylardan yerlerden biri de Bahreyn. Her şeye şaşırma Huyumu hala yitirmedim ama Orası da Şayanı hayret bir yer yani İşte olaylarda Yaralanan hem polislere hem Göstericilere yardım veren Sağlık görevlerine doktorlara 5 yıldan 15 yıla kadar Hapis cezası verilmiş olduğu Açıklandı Bu da güzel değil mi Onlarla görüşmeler de vardı Demokrasi Demokrasi'ni birazcık Seyretme fırsatını buldum Şey diyorlar El gördüm Biz Yardım edip Hipokrat yeminine Uyduk ve gelen kim varsa Tedavi ettik 15 yıl çok ağır bir ceza filan diye konuşan doktorda hastane başhekimleri vardı gidiyorum ama sinirden yani hakikaten yani hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericileri tedavi ettikleri gerekçesiyle Bahreyn'in en büyük hastanesinin başhekimi eski başhekimi Beş yıla mahkum edilmiş diğer hekimler ve hasta bakıcılarda bir aydan üç yıla kadar değişen cezaları almışlar. Haydi hayırlısı diyelim ve devam edelim. Söylenecek fazla bir şey yok değil mi? Bahreyn'i nitelerken belki onu değiştirebiliriz. Hani Ülke mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum oraya şu anda. Bir Formula bir daha yaparlarsa bence bu iş düzelir orada. Yapacaklar herhalde seni. Ha seni beklemeyelim. Şimdi bu kadar. Hemen yapalım. Hemen yapalım bence acele bir Formula biri çok iyi götürür Bahreyn. Bernie'den rica etsinler. ayarlasın. Zaten burada hiç bir şey yok. Ben baktım demişti. Bernie yakıstın, harika gidiyor evet. her şey demişti. <gülüyor> Tam bunlar olurken. Peki devamını şey yapalım. İspanya'nın da borç alma şeyleri, e, maliyetleri biraz zora sokmuş. Yani 100 milyarlık banka kurtarma operasyonu, 100 milyar avrodan bahsediyorum. İspanya'nın ödünç alma maliyetlerini %7'nin üzerinde bir rekora çıkarınca piyasalar karışmış ve kötü olmuş durum. 25 bas puanı yükselmiş. Benchmark diyorlar. Nasıl bu terimleri iyi bilmiyorum ben. 10 yıllık bonoları üzerindeki faiz haddeleri yükselmiş. %7'nin üstüne çıkmış. Ve böylece daha önceki güven buhranına yol açan güven bunalımına Portekiz, İrlanda ve Yunanistan'dan sonra bir gene ciddi bir güven krizi yaratmış. Bakalım ne olacakmış. Ayrıca da değerlendirme Moody değerlendirme kuruluşlarından Moody de 3 nokta aşağı indirmiş. A3'ten BAA3'e indirmiş. Absürt tiyatrosu devam ediyor. Diyelim geçelim bence yapılacak fazla bir şey yok. En azından benim açımdan fazla bir durum yok. Gizli Büsler ve yüksek teknoloji sahibi uçaklar Afrika'nın bütün semalarını kaplamış durumda. Son haberlerden biri de bu. Amerika Afrika'yı fete çıkmış. Gizli istihbarat büslerini bütün Afrika kıtasına yayma kararı almış Amerika. Evet orada bir stratejik e, gözden geçirme durumu söz konusu anladığımız kadarıyla. Ta 2007'ye kadar geri gidiyormuş zaten. Öyle mi? Geçtiğimiz haftalarda da 2020'li yıllarda e, ABD donanmasının büyük bir kısmı Pasifik'te olacak şeklinde evet. bir Çin'e mesaj vardı. Şimdi Afrika üzerinden sanıyorum bir e, büyük devlet çekişmesi durumu söz konusu. Büyük devlet mi artık imparatorluk mu tek devlet mi bilemeyeceğim. Monolitik bir yapı, leviyatan vaziyeti. Bu arada küçük eski imparatorluklardan da haber var. Rebecca Brooks'la mesajlaşmaları var. Çok küçük sayılmaz o imparatorlukta. <gülüyor> evet, bir zamanların. Hala bir zamanlar yani biten bir şey yok ki. Ama küçük şey Amerika'nın falan yanında esamisi bile okunmaz. Vallahi İngiltere'yi savunmak falan Kim, mı kaldı? Kimin ipi kimin <gülüyor> ensesine bağlı. İngiltere'yi de, ben Med İmparatorluğundan İmbriter bahsediyordum. Ha, Med İmparatoru evet. değil ben. Eski İngiliz İmparatorluğundan, üzerinde güneş batmayan. Onun biraz yıldızı söndü diyordum. Ha, onun Britanya Başbakanı David Cameron'ın da Büyük impar Medya İmparatorluğu'nun tere kulak skandalını soruşturan komisyona 6 saat ifade vermiş. 84 sayfa yazılı ifadeyle gelen Cameron sorguda terleyince bir ara e ama bu da cadı avına dönüyor diye kızmış. Ee, şeyi de söylemek lazım 22 ayrı e, durumda unutmuş hatırlamadığını anlatmış açıklamış verilen sorulara o onu hatırlamıyorum, bunu hatırlamıyorum şeklinde cevaplar da vermiş. Bizim... 22 ayrı durumda. Ağzda değil hani. E, notlarına baksın. 84 sayfa içinde olmayabilir bu. Ama bütün Britanya'nın üzerinde güneş batmayan imparatorluğun istihbarat notları da kendisinin kontrolünde bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani gücü var. İstediği notu hatırlatabilecek kendisine. ...elektronik ya da başkaya yazılı... ...el yazısıyla tüy kalemle de... ...yazılmış olabilir... ...Shakespeare'in... ...döneminden kalma kalemler bile... ...kullanılabilir ya... ...çok romantize ettiniz bence olayı... ...olmaz sanmıyorum... Ee, ...gücü vardır kesinlikle ama her şey... ...öyle kayıt kuyutu altına alınmıyordur... ...alınan her şey de herhalde... Hmm. ...açıklanmıyor olabilir diye Yalnız insan düşünüyor... ...yalnız bu kızıl... ...güzel... Rebecca Brooks'la o imparatorluğun oradaki kolu çok ilginç bir yazışması da var. Fazla detaya giremeyeceğim maalesef ama çok hoş şeyler var. Göndermeler ve terminoloji muhteşem yani. Hayatının konuşmasını yapacaksın değil mi diye not atmış e-mail'de. Yes he came. <gülüyor> Cameron'la bir kelime oyunu yaparak sen yoktun diye biraz üzüldük demiş. Çok senli benli konuşuyorlar. Bayağı zamim yani. Evet. Fakat karın çok iyiydi diyor. Ben sadece senin gurur gururlu arkadaşın değil, profesyonel olarak bu işin içindeyiz. Birlikteyiz diye de bir not atmış. Bunu da geçiyorum. Evet. Yani medya impar, işte patronların siyasetçilerle olan ilişkileri falan filan meselesinde artık zaten hani Cameron'ın unutması veya işte orta Nick Craig'in e, neler yaptığı meselesinde değiliz. Yani böyle bir ilişki varsa aralarında zaten, e, zaten her şey ortada. ortada. Peki bir şey soracağım. Ee, Cevabını Cermin... bilmiyor olabilirim. os Ben sorayım gene. Yani. Murdoch buraya geldiğinde başbakanla uzun boylu konuşmuştu. Ne demişti? Kitap falan da vermişti bir tane. Evet. Bilmiyorum. Öğrenemedin değil mi? Yok. Sonra da zaten gündemden düşüverdi. Murdoch'un başı biraz belaya girince. Kendi başıda belaya girince. Sadece yani globally biliyorum. yours bir durum var mı burada? Evet. Türk Hava Yollarından bir haber var mı? Salını söyle. Şu anda benim bildiğim yeni bir şey yok. Türk Hava Yolları reklamını yapmama biraz itirazım var galiba. Ya biraz globally theirs durumu söz konusu sanki. <gülüyor> Fakat <gülüyor> başbakanın reklam yapmasına ne diyorsun? Hiç yakışıyor mu? Adidas reklamı yaptı. Haberin yok bunda. Nasıl yo? Bütün televizyonlarda, bütün gazetelerin birinci sayfalarındaydı. Boks eldiveniyle gar gard alırken <gülüyor> şey yapmadın, mı? görmedin. Mi? Logo mu vardı? Tabii kocaman Adidas yazıyordu. Başka nereden bilebilir? Hiç yakışıyor mu koskoca Başbakan Adidas reklamı yapma. <gülüyor> ya o bağlamından çıkartmayalım peki. <gülüyor> peki ara vereceğiz ondan sonra Türkiye'den de bu şeyin devamı var yani konular şöyle Leyla Zana'nın Kürt sorununu Erdoğan çözer sözüne destek de var engel de var ama tartışılıyor çok önemli bir açıklamaydı bence bir işe mı yaramaz mı son derece tartışılabilir. Askeri casusluk soruşturmasında teğmen kıyafetli kışlalara sokulan 52 escort kız var. Tsunami geldiği söylentisi üzerine 8 kilometrelik kuyruk oluşturan otoyolda insanlar haberi var. Fethullah Gülen cemaatine geri dönme çağrısı yapan başbakan var. İHH Başkanı Yıldırım için El-Kaide'ye para aktarmaktan soruşturma var. Ve Oslo sürecinin kesilmesine ilişkin olarak etkili bir sivil toplum kuruluşunun, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığından ve PKK'dan da daha etkili bir sivil toplum kuruluşunun görüşmeleri bozduğu haberi var. Gazeteci Avni Özgürel yapılan bir konuşmadan. ...gülene, vatana dön... ...daveti de var. Türkiye'nin... ...konuları da bunlardan ibaret. E, vakit kalırsa her ...şeye de... ...bakarız. Dünyada e, eskiden atlamış olduğumuz... ...bir haberi belki... ...bu sefer dünya çapında... ...bir haberi de devreye sokabiliriz. Işık hızını... ...aşan bir ilk insanı... ...de konuşabiliriz. Açık gazete... If You're Not adlı parçayı dinledik Annie Di Franco'dan Which Side Are You On adlı albümü de yeni çıktı bugün söylediğimiz gibi radyoda eskilerden ve yenilerden en eskilerden ve en yenilerden gibi bir karışım yaparak devam edelim diye bir fikir vardı ne kadar uygulayabiliyoruz onu da bilemiyorum devam edelim en ilginç noktalardan birine de hiç beklenmedik bir yerde Leyla Zana'nın Kürt siyasetinin önemli ve kıdemli isimlerinden Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın Hürriyet gazetesine dün verdiği etraflı mülakat vardı ve gerçekten önemli şeyler söylüyorlar yani mesela tek parçalı düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Filistin Filistin davasında mesela bölünme yaşandığını, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden, FKÖ'den, Hamas'a, El Fethiye kadar birçok yapı ortaya çıktı. Yakın dönemdeki örneklere bakarak... E, e, Bölünerek hareketin zayıflayacağını hatta yok olacağını düşünen bazı çevreler yanılgıyla karşılaştılar diyor Kürt hareketinin. Ve tek bir duruş, herkesin her şeyin dahil olduğu bütün kurumlarıyla, politikalarıyla tek bir duruş sergilemesi gerektiğini söylüyordu. Sadece düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında hassasiyetlerini dile getiren Binlerce insanın hiçbir eyleme karışmasa da tutuklu olduğunu Hatta KCK deyip dur duruyorlar diyor Bu işin hikaye kısmı kim kendini ifade ettiyse isyan ettiyse kendini içeride buldu Benim tanıdığım onlarca insan var KCK'lı değiller ama içerdiler. Türkiye'de adamı içeri atıyorlar orada unutuyorlar Suçluyorsan cezasını ver O zaman o da yok yargıçlar gereğini yapmıyor hüküm yok ya yarın bu insanların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitse uzun tutukluluktan dolayı tazminat alsa bu paralar bu milletin gariban vatandaşın cebinden cebimizden çekmeyecek mı diye sormuş. Fakat şöyle de devam ediyor yani üniformanın laciverti yeşili olmaz önemli olan tutumdur asker çözer polis çözer yargı çözerle bu iş olamaz. Burada bir gerçek var, bunu hepimiz açıkça söyleyelim ve kabul edelim demişti Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte Leyla Zana. Bu işi isterse en güçlü durdurur. O güçlü kimdir? Şimdiki hükümettir. O hükümetin başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarihin en güçlü hükümetinin başındaki isim isterse o iradeyi gösterir, buna gücü yeter ve bu sorunu da çözer. Ben onun bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna dair umudumu da, inancımı da asla yitirmedim. Yitirmekte istemiyorum. Yitirseydim giderdim. Burada olmazdım. Şimdi hepimizin yapması gereken, hepimizin başbakanın sorunu çözmesinde yanında olduğumuzu ona hissettirmemiz, onu teşvik etmemizdir diye konuşmuş. Evet, kendi içinde bazı e, sorunları, işte hatta e, tutarsızlıkları da olan bir açıklama ama son derece, Önemli bir açıklama çözüm e, konusunda. Evet, yani Türkiye'deki Teşvik Kürt sorunuyla bölgesel biraz... sorunları benzetenler var. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Katılmıyorsanız fark nerede sorusuna da e, Türkler, Kürtler ve Türkler bir ailedir. Oysa dünyada çatışma bölgelerine baktığımızda Filistin, İsrail sorununda olduğu gibi kültürel ve siyasi beklentiyle sosyal doku temelinde farklılıklar olduğunu görürsünüz. Bizde böyle bir durum asla olmadı. Her anlamda tarihi bir birliktelik var, paylaşmışlık var. Yani Kürtler diyor ki ben bu ülkenin sizin parçanızım, ortağıyım, kardeşinizim. Zorluğa beraber kucak açtık, savaştık, acıyı, sevinci beraber yaşadık ama devletin hak talepleriyle bu karmaşık söyleme anlamında uzattığı el bu kadar samimi olmadı. Diyor Birleşik Yaşam ama ondan sonra da ufak bir yani önemli bir bana çelişme gibi gözüken de bir şey hep söylemiş. 99'da Abdullah Öcalan Türkiye'ye geldikten sonra aslında büyük fırsatlar yakalandı. 84'ten 99'a kadar çok farklı ateşkesler uygulansa da 99'da ilk kez sınırlar ötesine çekilindi ve bağımsız birleşik Kürdistan mücadelesi yerine Türkiye ile birleşik yaşam politikası hakim oldu diyor ki. Daha önceki söylediğinde bizde böyle bir durum asla olmadı idi. Ama devamında da diyor ki strateji değiştiyse 99'dan itibaren bağımsız Birleşik Kürdistan yerini haklı talepleri elde ederek tamamen birlikte yaşama stratejisine bıraktıysa ve amaç yerel yönetimin güçlenmesi demokratikleşme ise gençlerin ölmesini artık hiçbir vicdan kabul edemez. PKK da ona göre bu süreci yeniden Değerlendirsin demiş Önemli aslında Yani Başbakanın cesaretli İmralı'dan Ev hapsine Alabileceğini söylüyor Öcalan'ı Medyada Bazı önerilerde bulunmuş Geçmişle hesaplaşma sürecinde Barışçı bir dil Bir bakış açısının egemen olması Gerektiğini söylemiş ve e, hürriyetin de kendisine yakışan bir şekilde hürriyetçi bir mantıkla logosunu artık değiştirip Türkiye Türklerindir yerine Türkiye Türkiye'lilerindir deme büyüklüğünü göstermesi gerektiğini söylemiş. BDP'nin yeni anayasa sürecine mutlaka destek vermesi gerektiğini ve tüm Türkiye genelinde halk için bir şeyler yapabilmeyi gösterebilmeli. Tükürtlerin haklı talepleri için mücadele veren BDP yeri geldiğinde Karadeniz'deki çay üreticisi için de mücadele verse fena mı olur diye konuşmuş. Yani ortada bir hak talebi meselesi olduğunu söylemiş. Türk politikacılar taktik davranmayı bırakıp stratejik bir tavır almalı. Tüm tartışmaların zemini de meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalı. Herkes kısa, orta, uzun vadede yapacaklarını somut olarak ortaya koymalı demiş. Ve son zamanlarda bizim tarafta da gördüğüm şekilde bir küfür dilini de içermemeli. Mutlaka siyasal düzlemde birbirimizi eleştireceğiz ama siyasette küfür olmaz demiş. Kürt politikacılar da olumsuz dilden vazgeçmeli demiş. Önemli bir açılım imkanı veriyor ama bu çözüp çözer mi çözemez mi bilmiyorum. Leyla Azal bu sözlerine Şerafettin Elçi'den de Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'den de bir yorum gelmiş. Barzani ile görüştüm ilk kez umutluyum dedi. Hikmet Durgun'un. Haberi bu. Taraf gazetesinde. Barzani'nin bana söylediğine göre demiş. Örgüt de ateşkesi hazır. Devletten adım bekliyor ama aposuz adım atmazlar. Leyla sözlerini destekliyorum. Olsa olsa bu sorunu Erdoğan çözer. Erdoğan her yönüyle güçlü çünkü demiş. Şimdi burada şöyle bir sorun var yalnız. hani ee, Muktedirden, iktidar sahibinden olsa olsa bu sorunu o çözer şeklinde bir beklenti içine girdiğiniz zaman biraz bazı tehlikelerde bunun yanında Geliyor. Kendi istediği şekilde de çözmeyi seçebilir. Hani o yüzden e, o vurguyu ben biraz sakıncalı buluyorum kendi adıma. Güçlü Serfik. hükümet anlamında Belki söylüyor. Belki öyle ama Erdoğan üzerinden yürüyor hep söyle. Evet. BDP lideri Selahattin Demirtaş da her kim başbakandan umutluysa bu saflıktır. AKP gibi düşünmektir demiş. E, o da tabii biraz kapıyı... Baştan kapatan cinsten bir açıklama olmuş. Ee, yani işte böyle yani Ahmet Altan da bugün e, diyor ki Uludere gerçekten de çok acı bir kırılma ve ümitsizlik yarattı. Özellikle Kürtler arasında ama dün Leyla Zana'nın Hürriyet gazetesine söyledikleri ve Erdoğan'ın yanında durmalıyız demesi bugün Şerafettin Elçi'nin Erdoğan'ı desteklemesi Kürt sorununda bir ümit olabileceği inancı yarattı. Doğrusu demiş elçi ve Zana iki dürüst saygıdeğer isim. Böyle bir zamanda boş yere Erdoğan'a sahip çıkan sözler söylemezler. Umutlu bir şeyler oluyor olması lazım. Gerçi Demirtaş Zana'nın sözlerini eleştirdi ama ben Zana ile elçinin bazı gelişmelerden haberdar olabileceklerini düşünüyorum. Barzani kanadından Barış'la ilgili Barış'la ilgili bir şeyler öğrenmiş olabilirler Ümitlendim doğrusu demiş e, Zaten Barzani ile yapılan görüşmelere de atıf var Bir de e, bugünkü Özgür Gündem ki haber var Belki onu da aktarmak gerekir e, Avni Özgür'e'nin Murat Karayılan'la yaptığı bir Söyleşi var Karayılan Oslo sürecinin neden kesildiğini Anlatmış bu söyleşide kendine göre e, Hükümet ve devletin kararını Köklü bir değişikliğin olmadığı Anlaşıldığını söylemiş Daha sonra bir güç aramıza girdi Bu güç Sivil toplum kuruluşu gibi bir açıklama Bu da çok Yapmış ama burada e, tabii, Tuhaf bir e, yani bilinmeyenleri içeriyor. Yani bir sivil toplum kuruluşunun evet, biraz Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden, silahlı kuvvetlerinden de daha etkili olabileceğini düşünmek. Neyse, bilmiyorum yani. Olabilir, belki bilmiyorum ama burada önemli olan sanıyorum o vurgu da değil. Çünkü Oslo sürecinin neden sekteye uğradığını ee, biraz hafif bir tarif tabir oldu tabii ama neden <gülüyor> patladığını diyeyim ee, açıklama çabası içine girilmesi önemli olarak değerlendirilebilir çünkü yeni bir e, görüşme turu veyahut e, çözüme yönelik bir irade belirtme adına böyle bir açıklama içine girilmesi de önemli diye düşünüyorum ben evet yani zaten bugünkü radikal gazetesinde de devamı var haberin sürpriz bir çıkış yapan Zana nedenini bunun açıkladı diyor radikalde. Her gün gençlerimiz ölüyor. En küçük umut olsa bile büyütmeliyiz demiş. Herkes elini taşın altına koysun. Ben de koyuyorum diyor. Zana açılımından bahsediyor yani bir şekilde. Ba gene Radikal Gazetesi'nde de bugün şey haber var, Başbakan'ın durumdan memnun ve randevu verebileceği söyleniyor. Yani Başbakan Re Recep Tayyip Erdoğan'ın Zana'nın açıklamalarından memnun olduğu söyleniyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre gene tamamen böyle muğlak satır aralarından okuyarak dedikodulara dayadık. İşte orada tek şey kişi gösteriyor. üzerinden çözüm meselesinde öyle sakıncalar da çıkıyor ek olarak. İşte hani başbakan randevu verebilir falan gibi tek adama bakıyoruz ve yani yüzde elli yüzde elli zar atmak gibi bir hale gelmiyorum biraz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Faruk Loğoğlu da bir milletvekili olarak katkısını yapmış. Düşünceleri önemli. Hepimiz kendimize göre değerlendirme yapacağız. Bizim bir önerimiz var. Biz onun üzerine odaklıyız demiş. Bu da olumlu bir şey. Radikal yazar Avni Özgürel de barış sürecine katkı yapar demiş. Kandil'in eğilimlerini de göz önüne alıyor diye Evet yani ilginç bir gelişme var. Başbakan da Brezilya ziyaretinden sonra bir araya gelebilecekleri belirtiliyor Zana'yla. Brezilya Rio artı 20'ye gidiyor başbakan. Belki orada e, küresel iklim değişikliği tehdidine de ilişkin bir önemli açıklamalarda yapabilir. Ne diyorsun? Sanmıyorum. Ben de ama. Umudum, yani e, yapabilir umudum. elbette retorik. Söylem bazında bir şeyler söyler ee, Ama Yani Türkiye'nin yaptıkları Ortada Evet bütün rekorları kırdığını da Biliyoruz tabi Peki Bunu da burada Bırakalım Çok birbirinden acayip haberlerle Geliyor Yani bu şeyi yorumlamak hakikaten Kolay değil yani İnternette çıkan internet üzerinde Twitter ve Facebook üzerinde çıkan sosyal medyada <gülüyor> tsunami geliyor söylentisiyle yollara dökülüp 8 kilometrelik araç kuyruğunun oluşması ve trafiğin kilitlenmesi de çok önemli bir haber bence. Ne açıdan? E, Maya takvimine göre hareket ettiğini herhalde düşünüyor insan. Yani bir çabuk haberleşme sağlıyor denmişti ama öyle değil anlaşılan. Olabilir. Hı? Olabilir. 2012 idi değil mi zaten? Çabuk haberleşme sağlıyor da hani yanlış haberleşme de sağlıyor olabilir. Ama bu kadar insanı böylesine hızlı bir şekilde e seferber edebilecek bir güç hangisi? Acaba bu şeydeki güç olmasın? Etkili Sivil toplum kuruluşu bir güç var. Oslo'yu bozan etkisi sivil toplum kuruluşu bu Fethiye'deki insanları da bozmuş olmasın? O, o, aynı sivil toplum örgütü değilse Hı. bile bir tanesi yapmış olabilir diyorsunuz. Evet. Ee, evet ama yani. Tabi e, biraz... Bunda Amerikan emperyalarının parmağı nedir acaba? Kesin, Ay... kesin vardır. Hatta isterseniz oradan şey e, neydi o? Vardı bir tane element. Şey karbon diyor. Eflatın hemen... olan. Yok yok. Boğaz'da sadece e, çıkan. Hı, unuttum ben daha. Böyle bir şey vardı. Onun da bir parmağı olabilir diyelim. Ama bence günün haberi. Yani bu tüm bu absürtlükleri verdikten sonra ee, biz çözüm önerisi sunmak adına yapıcı bir politika oluşturmak adına günün haberi ışık hızı duvarını geçen insan haberi. Diye evet, şeyi de söyleyelim hemen İHA e, başkanının tabii. mavi marmara baskınıyla gündeme gelen İHA başkanı. Bülent Yıldırım'la ilgili soruşturmayı İstanbul Özel Yetkili Savcı sürdürmüş. Çok gizli tutulan dosyaya duyulmasın diye hazırlık numarası verilmemiş. Dernek üzerinden terör örgütü El-Kaide'ye para yolluyor iddiasını soruşturuyormuş. O da çok önemli. Şey de çok önemli. Eski Cumhurbaşkanı Özal öldürüldü mü öldürülmedi mi şüpheler yoğunlaşıyor diye haberler de var. O da güzel bir Evet aşağı yukarı böyle askeri sırların hepsinin boşaltıldığı fuhşiyat fuh operasyonu da var Radar bilgileri savaş uçağı yazılımları askeri pilotlara ait tüm bilgiler 2500 kişinin özel dosyası da var Tabi Malatya zirve katliamı davasında da Hrant Dink ve Raip Santoro cinayetlerinin de aynı örgütün farklı hücreleri tarafından işlendiği savunuyor. Büyük bir istihbarat operasyonu da orada var. Yani hangi birine bakmamı istiyorsun acaba? Artık hiçbirine. Evet bence de. Bu yalnız vakitsizlik meselesi de değil. Biraz da potansiyel, kapasite meselesi. Bu bizi aşar ama... Şeyi söyle bakalım. Sabahın haberi güzeldi onla bitirelim bence. Avusturyalı çılgın paraşütçü Felix Baumgartner'ın hikayesi vardı. Hı hı. Sabah gazetesinde. Helium balonunu özel kapsül ve astronot giysisiyle çıkacağı 37 bin metreden serbest atlayış yaparak hız duvarını geçmeye çalışacak diye bir haber. Ne hızı? Hız duvarı Hız duvarını delecekmiş Özel giysiyle. Tarihe geçecek Atlayışı yapacak diyor Dış haberler sayfasında Verilmiş bu ee, Daha önce İngiliz kanalında diyor, Bu Manş Denizi'ni kastediyor hı hı. Biraz çevirde Problem olmuş ama o kadar olur ve Hırvatistan'daki 190 metre derinliğindeki mağaraya paraşütle atlayan korkusuz lakaplı sporcu Baumgartner artık hazırlıkların sonuna gelmiş. Heyecanlıyız. Yaklaşık 130 pardon, yaklaşık 37 bin metre yüksekten dünyaya doğru serbest düşüşle atlayacakmış ve tam 35 saniye boyunca paraşütünü açmayacakmış. Çok önemli. Bu süre içinde saatte 1332 kilometre hıza ulaşarak ışık hızı duvarını da aşmayı planlayan korkusuz paraşütçü. İşte diyor. beklediğim vurgu buydu. Işık hızı duvarının aşılması. Ee, bu zaman zaman haberlerini yaptığımız yaşama elverişli gezegenler keşfediliyor ya. Evet. Biz de hesap kitap yapmak durumuna düşüyoruz. Işık hızında gitsek siz 108 yaşındayken ben işte şu yaştayken oraya varırız falan gibi. E, hesap kitaba giriyoruz. Şimdi ışık hızı duvarını açtığımıza göre ışık hızı saniyede 300, 300 bin metredir değil mi? Galiba evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyor olabilirim. E, şey kilometre miydi yoksa? Buna bir bakmamız lazım. Evet. Işık hızını Yani burada belirleyici olan hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı demeye e, noktasıydı. Bununla hariç. ilgili tabi e, çeşitli şeyler geliyor bilim dünyasından işte e, bunun aksi olabilir şeklinde kuantum açıklamalar geliyor da en azından şimdilik bir insanın bunu yapamayacağı biliniyor. Yani ama, olması gerekir diyeyim. Ama işte çok riskli olduğunu anlatmış korkusuz paraşütçü. Saniyede 300 bin metre Saniyede 300 bin Tam metre. olarak 299.792.458 E ama bu saatte 1332 kilometre hıza ulaşarak nasıl oluyor bir hesap hatası yapmış sabah gazetesi Refik'imizi şimdi suçlamak istemem ama burada bazı bilgi eksikliklerinden bahsedelim en azından Umut da olabilir Annesinden de gizliyormuş ama bunu yani. Haliyle değil Haliyle. mi? Haliyle. Bayağı gizli bir bilgi olması lazım. Işık hızını ben geçecek olsam kimseye söylemeye korkarım. E ama burada görüyoruz, okuyoruz tabi. Annesinde gazeteleri okumuyor mu? Sabah gazetesi okumuyor mu Felix Baumgartner'in annesi acaba? Sormak lazım Türkçesi biraz zayıf olabilir. Şey, kıyafetine zarar gelmesi durumunda yaşamını kaybedebileceğini kaydetmişler. Bence en güzel detay da buydu haberde. Bütün mesele bu kıyafette. Yaptıralım ondan da birer çift. Var bizde. Asıl ışık Koridorun üst tarafında koydum. O protez bacağın yanında duruyor. E, <gülüyor> rengini beğenmedim mi? Hadi gidelim. Açık gazte seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? İyi artık gayet iyi. Bu, her şey... Artık gayet iyi Bundan <gülüyor> evet. sonra en iyi durumdayız İkimiz de evet, Mahir evet, değil evet. Yani Bundan daha iyi bir durumda Olunamazdı diye düşünüyoruz Bugün aslında en, olsa... en, evet. en azından Mahir iyi galiba ve mutlu Ben çok iyiyim ya <gülüyor> Kişisel olarak balayı yaşıyor Böyle şeyler oluyor hayatında <gülüyor> Yok o ayrı mesele de <gülüyor> Evet ama yok Bizde gayet iyiyiz yani bütün haberler mükemmel evet. Sen, senden gelen haberler yazılardı öyle zaten evet benden gelen haberlerdir ya işte kule kararı en azından hani bir e, adaletin geçti olsa yerini bulması bakımından enteresan bir karar oldu aslında evet önce ondan birazcık konuşayım ya yani şimdi bu e, Sulu Kule'nin bu o, hikayesi olduğunda o, kentsel dönüşümle ilgili orada işte e, proje e, konusu gündeme geldiğinde yani e, en başından itibaren işin en en en yani daha proje ortaya çıktığından itibaren Uluslararası olarak da müdahillik söz konusu oldu. Bu konu gündeme getirildi. Yanlış yapıyorsunuz diye Fatih Belediyesi'ne e, te, telkinde bulunuldu. Gelin beraber çalışalım. E, yeni bir proje üretelim. Yani kentsel dönüşüm başlı başına olmaması gereken bir şey değildir. Veya Sulu Kule'ye olduğu gibi işte bırakın değil. Fakat oradaki Sulu Kule sakinlerinin de yerinden olmayacağı bir şekilde yeni bir proje oluşturalım. Yani dünyada bu arada tabii ki insan hakları hareketi de işte hep ben bunu vurgulamaya çalışıyorum bu noktada yani bunu yurt dışından mesela bazı işte roman haklarıyla ilgili çalışan örgütlerin falan da yaptığını biliyorum. Hani siz de şey yapın, sizin de dediğiniz olsun, bizim de. Hani sadece bizim dediğimiz olsun gibi bir noktada değil. Bugün insan hakları hareketi o kadar zayıflamış durumda ki aslında dünya genelindeki hali bakımından baktığımızda. Ee, maalesef böyle bir e, durum var işte, hep bahsediyorum Mesela Dünya Bankası'nın bir raporu var Roman hakları ile ilgili O mesela çok kullanılıyor e, Bir hani konuyu gündeme getirmek için Ve savunmak için O da nedir i̇şte, hani Romanları e, toplumdan dışlamanın Çok ciddi bir ekonomik bedeli var Bunu vurgulayan bir rapor yani bu iş bir ekonomik mesele oluyor, geliyor deniyor bir anlamda. O noktaya düğümleniyor. Yani insandırlar, ay, ayırım yani insanlar arasında olmaz gibi bir şey e, ve ahlaki bir boyuttan bakılmıyor şey artık. Evet her şey zaten ekonomik, evet. maliyet var. Evet her şey bir e, Her şey meta üzerinden konuşuluyor evet. Metalaşmıyor. E bu ortamda buna da şaşırmamak lazım işte vahşi kapitalizm düzeni ve Türkiye'de bunu çok benimsemiş vaziyette aslında bugün AKP ile ilgili konuştuğumuz pek çok sorun bu vahşi kapitalizm sorunu yani muhafazakarlaşma olarak bahsettiğimiz de bence dönüp dolaşıp buna bağlanıyor. İşte geçen hafta da zaten biraz bahsetmiştik Polonya ile karşılaştırırken hani ne kadar piyasada ekonomi iyi gitsin ne olursa olsun gerisi. Önemli değil gibi bir anlayış işte bir anlamda e, bir sonucu da e, muhafazakarlığın işte aile değerlerinden başlayıp pek çok işte dini motifle bunların süslenerek, harmanlanarak kullanılması bir nevi halkı ehlileştirmek, diğer daha büyük sorunları maskelemek için aslında bilinçli veya bilinçli olarak kullanıldığını görüyoruz. E, baktığımızda işte Polonya'da da benzer bir durum var diye söylüyordum yani çünkü Polonya'da da işte ekonomik müziği olarak bahsettiğimiz bu ülkeler e, Polonya ve Türkiye'nin bunun bir bedeli var dünyada bunu yaşamanın ne olursa olsun o kar e, söyleminin ve gerçeğinin daha doğrusu bir bedeli var işte yani toplumsal olarak çok ciddi sorunlar yaşanıyor e, bir yandan da işte Sulu Kule'de de şimdi aslında tam da bunu görüyoruz yani bir anda işte yeni mağdurlar oluştu. Orada ev satın alanlar ve işte bir nevi işte şimdiki hak sahibi olarak geçen insanlar. Onlar birden bire ben Türkiye'de bunu eskiden çok görürdüm. Ee, hani böyle hayalet projeler gibi şeyler bitmeye yaklaşmış bir takım evler şey olurdu böyle hani siteler ya da evler halinde. Molozyonu olarak dururdu bunun bir şeyi işte örneğin işte Park Otel zaten Taksim'deki. Evet. Öyle vaziyette de, yıllarca kalmış olmasın çünkü yanlış uygulamalar belli bir noktada işte mahkeme durduruyor vesaire bir şey oluyor ve onlar öyle hayalet gibi o eğri büyürülüğün çarpıçırpklığının kötü kentleşmenin simgesi olarak kalıyorlar ya yani Sulu Kule'de şimdi bu noktadan sonra hani o kadar büyük inat yapıldı ki şey olması için gerçekleşiyor olması için o dönemde ya yani 2006'da işte ya yani 2005-2006 döneminde yapılmayan kalmadı artık yani yani bütün uluslararası olarak yani her şeyi daha önce de bahsetmiştik ee, dünya ayağa kalktı fakat işte Fatih Belediyesi e, hükümetten de e, tabii gizli arka planda yapılacak desteğini aldığı için ne olursa olsun hiçbir şekilde yarım adım atmadı işte bugüne de geldik zaten. Şimdi herkes mağdur, bir tek belediye değil herhalde inadıyla. <gülüyor> Baş evet başa. şimdi belki teknik olarak durum nedir? Yani lüks bir site haline getirdi, romanlardan arındırıldı ee, ve evet. lüks bir site villalardan oluşuyor. Şimdi tapu sahipleri de mahkemenin protest, projenin iptali kararını da protesto etmişler tapu sahipleri demir Edikar, Esimli, de böyle bir yani haber, haliyle evet. proteste edecekler çünkü onlar da kendi şeyleriyle bir e, kendi taraflarından bir işte sözleşmenin içine girmişler ve onlar da onun beklentisi içinde burada yanlış olan tamamen aslında ve a, tabii ki de e, aslında ada, a, adaletin asla ulaşamayacağı belediye ve onun arkasında da bunun inadını yapan o dönemdeki iktidar yani e, hükümet çünkü şu, o dönemde bu işin arka planında çok ciddi e, bir inat vardı yani mesele zaten Türkiye'nin bu, bu anlamda son dönemdeki birçok bir siyasi e, kararında, hareketinde de e, mesela dört artı 4 artı dört olayında da bu inadı görüyoruz. Ne olursa olsun çıkacak. Yani ben bunu istiyorum, bu olacak. Ama bu ne olur ne biter? Hani bunun arka planında nedir? işte mesela bu dört artı dört Ailelerde de ilgili, şey eğitim reformu girişimi ki bu konuda en iyi çalışan e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Ya yani bu projenin gerçekten uygulanması halinde e, bu tasarının ya yani tasar yasa e, bu durumda artık e, ya yani Türkiye'nin şu anki milli eğitim bütçesi kadar bir bütçenin gerekeceğini söylüyor. E böyle bir şey yok tabi. Evet. Böyle bir bütçe şey yok. O, o zaman yani e, nereden bu çıkarılacak, ne olacak vesaire. Yani e, bunlar o kadar kendi bildiği dalı kesen tavırlar ki aslında bir inat uğruna. E, ondan sonra sonra olay bizden biri bir e, e, süslemeye dönüşüyor, bir şeye dönüşüyor. İşte bizden bir içinden kürtçe seçmeli ders de çıkıyor, bir şey de çıkıyor. Her şey çıkabilir çünkü ne çıkacağını tam da tasavvur etmek mümkün değil. Bu yeterince tık ne kamuoyunda tartışıldığı için ne e, içeriğini kendi belki de işte tasarıyı yazanlar ve sonra işte değişmesinde onayayak olanlar dışında tam olarak kimse bilmediği için belki sadece birkaç bürokratın e, bütün sırlarından mahir oldu. Bir tasarı yıkanlaşıyor işte dört olayında olduğu gibi ve bütün çocukların hayatını etkiliyor böyle bir durum işte Sulukule de böyle yani şimdi orada inat edildi illaki yapıldı ve yani... bu bir ideolojik bir sorun aslında tamamen yani bu ıı, neoliberal bir anlayışla biz bunu böyle yapacağız hiçbir yolu yok başka dendi ve uygulandı hakikaten valla şimdi Sulukule aslında yani sadece işte romanlar açısından yerlerinden edilmesi açısından da enteresan değildi ya yani o dönem, o yaşanırken aslında bugün yaşayacağımız, yaşadığımız sorunların siyaseten işaretleri verildi. Evet, evet. Yani elbette ki yani şimdi orada temel mağdur olan yerlerinde olan ve işte kimse de bunu haberi doğru düzgün yapmadı. Yani kim oradaki insanlar yerlerinden oldular ve ne başlarına ne geldi? Ne yaşandı? Yani bu insan hikayelerini bilmiyoruz. Yani belki de çok memnunlar diye bir şey çıkacak. Hani atıyorum tabii ki de değil de yani. Yani bilmiyoruz ki bunu. Ama şey olarak oradaki işte Toki'nin vesaire evlerine şeylerden kilometrelerce öteye şey yapılan gönderilen romanların. Hani çok memnunlar lafını yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Tekrardan şehre geri döndüğünü başka yerlere çevre mahalleleri ve sulu kulenin kendisinde işte kalabilen yerlere. ...yerleştiklerini biliyoruz. Rakamsal olarak hemen herkes... ...işte uzaklara gönderilen... ...gözden uzak olsunlar şeklinde... ...geri döndüler çünkü işleri güçleri... ...yapabildikleri kısıtlı işler... ...hepsi orada merkezde. Evet gönderildikleri uzak... ...mahalledeki o işte... ...toplu konutlarda oturanların da ...bir kısmı da zaten... ...onların gelmesinden memnun değildi. Öyle de bir evet. sorun vardı. Evet. Elbette yani e, Şehir Çevre ve Şehircilik Bakanının e, ben e, geçtiğimiz günlerde şu işte televizyonda Fatih Altaylı'yla Konuşurken konuşurkenki bir e, ifadesini hatırlıyorum. Daha bu karar verilmeden Suluk ile soruldu kendisine Fatih Altaylı tarafından. Ya öyle bir cevap verdi ki öyle bir hani konudan yani neredeyse o cevabın üzerine kutlamak geliyor insanı böyle ay ne kadar iyi yapmışsınız falan ne kadar iyi düşüncelisiniz biz işte üstelik de kiracı olan oradaki insanlara yani hani mal sahibi bile değiller ama onları ciddiye aldık ve işte ayda 100 liraya işte konutlar verdik son derece güzel bilmem ne işte hani bunu dinleyen işte halktan edecek işte bunlar da bu insanlar da ne biçim insanlar bu kadar uygun şartlarla işte iktidar her şeyi yapıyor onlara destek olmak için ve bunu beğenmiyorlar öyle bir ifade öyle bir kendinden son derecemin. ama ya yani kiracının da hakkı var kiracı da insan bu arada her şeyden önce yani onun da hukuki hakları var eğer bu mantıksa tabii ki de sadece konu bu değil birçok şey giriyor ayda 100 lira oradaki birçok bir insan için çok büyük para bunu görüyoruz işte Samsun'da mesela işte bir mahalle var. Ee, daha önce bahsetmiştim işte romanların gene bu şekilde e, yol geçeceği için mahallelerinden bu sefer e, topluca bir e, işte Toki kompleksine yerleştirildiği ve e, bunların parasını ödeyemiyorlar. Ya şimdi banka parasını istiyor tabii ki de Toki kanalıydı. Buna karşılık verecek insanların gerçekten parası yok. Veya yani çözümsüz bir durum işte. Yani bu aynı kule gibi. Müthiş sorunlar yaratıyorsunuz. Evet. Yani orada insanları yerlerine bir ne yapacaksınız? Geri göndermenin imkanı yok. Ve işte bir zamanlar yapılan o konutlar şimdi zaten dökülmeye başlamış. Hani sözde güzel böyle apartman blokları. Samsun'da bahsettiklerim. Ve o insanlar oraya atılmışlar yani hiçbir şey yok. Getirilen hiçbir hizmet de yok yani tamam yol elektrik var, su var o kadar. Yani onun dışında yani ne bir okul var ne ondan sonra or orada işte birbiriyle son derece kan davalı insanlar var e vesaire onlarla ilgili bir yatıştırmayı sağlayacak vesaire. bir şey yok yani o sıfır, canım, o sıfır. Yani sosyal ve sosyopsikolojik şeylere zaten onlar devrede denklemde yer almıyor öte yandan da mesela beklenmedik bir başka programda da başka programda da konuşabiliriz ama bir boyutu da şey mesela İspanya'da bir haber vardı geçenlerde bilmiyorum gördün mü yani evde kalan sayısız konutun bu işte şey patlama Toki gibi e, orada da e, uygulanan yeni inşaat şeylerinden sonra hayalet şehirlerin de çok yaygın olduğuna dair e, görüntülü fotoğraflı bir haber vardı. Tabii e, en ufak bir denge bozulmasında Türkiye'de ekonomik olarak bunların da çok büyük problem yaratacağı da tahmin edilebilir en azından bu ya elbette elbette. Yani ben de bunu e, özellikle İstanbul'a gittiğimde çok ciddi bir şekilde hissettim. Hani o bütün müthiş e, ekonomik çıkışın vesaire arka planında bir yandan da böyle bir gerçek var. Çünkü bir şey üretilmiyor aslında. Üretilmiyor derken elbette Türkiye'de pek çok şey üretiliyor ama e, üretilmeyen dediğim yani bir e, fikir olarak aslında yeni şeyler yok ortada. Bir ekonomik kriz durumunda Türkiye'de işte tekrardan ayağa kaldıracak şeyler değil sadece tüketim üstünde kurulu bir ekonomi şu an ve e, ekonomi uzmanı değilim ama Türkiye'ye giren o sıcak para akışı kesildiği an bir şekilde şu an işte hep şeyden bahsediliyor e, Orta Doğu'daki paranın Türkiye'ye aktığı ve yani bu bunun sebebi işte şeyden dolayı Avrupa'ya akmıyor da Türkiye'ye akıyor çünkü işte ekonomik krizi bilmem neydi vesaireydi. Fakat bu e, güvenilir bir kaynak değil. Evet ve balon, Şu an balon her an patlayabilir. Neyse onu ayrıca e, tekrar muhakkak evet, konuşmamız bir konu lazım. Evet başına. Fakat bir de senin evet. sözüne ettiğin tabii Azerbaycan'da da benzer ilginç bir model olduğu konusu vardı. İstersen ona da birkaç cümleyle de evet. bu paralelli. Ya şimdi bu konu da tekrar aklıma aslında Türkiye'de bir medya yaklaşım, medyanın genelde yaklaşımından düştü. İşte Bakü'de işte bütün binaların adeta neredeyse elden geçtiğini görüyoruz ve özellikle merkezdeki falan filan binalarda işte bir tiyatro dekoru gibi zaten önleri özellikle yani ön şey yapılıyor elden geçiriliyor fakat arkalarında böyle dökülen bir durum vaziyet devam ediyor tamamen kozmetik ama onun dışında şehir genelinde büyük konut projeleri yapılıyor ve eski olan köhne olan ne varsa yıkılıp Yerinin yenisinin yapıldığı, işte bu Bakü taşı denilen bir taş var böyle hafif beş altın rengi gibi. Bütün şehir ondan yeni baştan böyle bir oyuncak gibi yapılıyor. Ve bu işte çılgın proje falan filan lafı geçtiğinde işte orada konuştuğumuzda böyle laf arasında... Ee, oradakilerde büyük bir e, alerji vardı konuya. Aman çılgın projelerden uzak durun. Bakın işte bizde çılgın projeler oluyor. İşte çok büyük. İşte, e, de, e, Hazar e, denizi üzerinde adalar yapılıyor. Yok orada bu bina yapılıyor. Yok bu Kristal Saray işte Erolüzyon'un e, bu arada e, gerçekleştiği. İşte bunun gibi şeyler yapılıyor ve bunlar yani müthiş bir yolsuzluk kaynağı. Müthiş bir işte halkın orada yaşayan Işte, e, hak sahiplerinin, konu sahiplerinin falan hiçbirinin e, ciddiye alınmadığı çatır çatır haklarının çiğnen değil, süreçler olarak, insanlara sıkıntı veren süreçler olarak yaşanıyor. Yani memnun olan birisi varsa da müteahhitler herhalde gibi. Ve e, şimdi işte bu yeni e, onaylanan kentsel dönüşüm yasası da e, tabii ki Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu depremin Şöyle me karşı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor, yansıtılıyor. Fakat içeriğine baktığımızda e, hiçbir şekilde hakkınızı aramanıza imkan vermeyen... E, ...ve bir kere bir karar verildim işte inanınız yıkılacak, edilecek vesaire... ...onun bir şekilde yani işte e, size verilen çerçeve içinde e, düzenleyeceksiniz, edeceksiniz bir şey yani. Hani neyse. E, bu ama... Hem bir kere hakkınızı aramanıza imkan vermiyor. Ya yanlış karar verilse, ya başka bir şeyse. Evet, evet. Ya işte ortaya bir yolsuzluk giriyorsa. Hatta onlar, hatta evet. şey olmasa dahi, yani tehdit altında olmasa dahi karar verilince e, yıkılmasını engelleyemeyecek hükümler da yazıyordu geçen gün Pelin Cengiz'de. Yani bunun hiçbirimiz hukuk uzmanı olmak zorunda değil insanlar olarak Türkiye'de yaşayan işte bir takım işte şeylere haklara sahip olduğumuz düşünerek varsayarak yaşıyoruz ama Bunların hepsi anında devlet tarafından Altınızdan çekilebilecek zemin tamamen ayağınızın altından çekilebileceği bir yaklaşım işte bu yaklaşımda çok da insancıl bir yan da yok. Ee, tamamen devletin işte gene kendini koruduğu ettiği bir, bir e, ahal söz konusu işte bu kentsel dönüşüm yasası da e, şehirleri yeni baştan bir anlamda tamam şehirler çok güzel hiçbir sorunları yok vesaire demiyoruz elbette ki çok büyük bir sorunları var ama bunları yerlerindeki insanlarla yani e, belediyelerden tutsun orada yaşayan insanlara kadar herkesin bir ortak e, müzakere süreciyle bir kere gerçekleş bir şeyler yapıyor olması lazım dönüşüm olacaksa. Aynen öyle yani tam, tamamen halbuki tepeden e, aşağı doğru büyük bir otokratik anlayışla yapılmasının pek çok izi var evet çok e, vahim. Yani... Ve tabii işte e, bu güzellik olarak şehirli güzelliği olarak anlaşılan Bakü de çok grotesk aslında çok acıklı bir şekilde ortaya çıkan tamamen ya yani Bakü muhattaq ki güzel bir şehir yani e, tarihi olarak müthiş bir şehir. Fakat o kadar bir tuhaf hale gelmiş ki böyle dediğim gibi yani tiyatro dekoru gibi çok sıkıcı bir yer. ya yani ilk gece geçerken böyle bir hızlı şekilde şehir ah çok düzgün çok güzel bir gibi zaten yani hani belli turizm rotaları özellikle hani kozmetik operasyondan geçmiş ama müthiş sıkıcı bir şehir. İkinci gün bir anlamda boğuluyorsunuz orada çünkü yaşayan bir doku yok, yok edilmiş. Yani sadece e, şehir merkezinde görebildiğiniz tek şey dükkan, alışveriş, alışveriş, alışveriş, alışveriş ve yani Azerbaycan'a özgü bir şey bulmak mümkün değil vesaire. Hep Türkiye'den giden markalar işte neler. E, büyük yani bir, büyük işte, uluslararası e, ma moda markalarının da tümünün distribütörü neredeyse e, First Lady'ye ait e, olduğu biliniyor. Yani ne diyeyim yani bir acıklı bir durum. Çünkü gerçekten First Lady kadar aslında hani çok güzel bir kadın olarak geçiyor vesaire ama botokslardan bilmem nelerden yüzüne bakamıyorsunuz. Ee, ya yani onun gibi bir şey bak Bakü'nün halinde yani aslında acıklı bir durum. Ee, yani şey bu, Güzellik güzellik bu değil i̇şte Orada çünkü bir bakkal dükkanı bulmak zor. Bakkal dükkanı yerine bir takım tuhaf böyle şeyler gibi kiosk gibi böyle şeyler var Çal tenteden naylondan çünkü hem kiralar çok yüksek belli ki onun için boşalmış onun dışında bir de böyle eğreti, büyürü şey olmayan böyle hani diyelim ki büyük alışveriş şeyine zevkine uygun olmayan o küçük dükkanlar istenmiyor evet Halbuki bir şehre karakterini katan bütün o küçük dükkanlardır. Onları çektiğinizde ya da işte şeylerdir. Küçük işletmeler, yerler ondan sonra birazcık o hani kendine özgü sadece böyle taşların yapıştırılarak böyle bir nevi şeyden geçen makyajdan geçen binalarla bir şehir dokusu yaratamazsınız. Ama işte para her şeyi çözer, yapar, eder anlayışı işte bu noktaya geliyor. Ve işte benim yazımda da bahsettiğim bir bakan vardı. Vın vın vın böyle hızlı bir şekilde araba konvoyuyla boğazda böyle uçarak yemeğe doğru giden bir lokantanın kapısında böyle bir nevi... Bir, ta hakikaten bir mafya görüntüsü gibiydi. Ya yani Meksika kartellerinin falan filan böyle şeylerinin hani... Konvoyu gibiydi şimdi atıp söylersem de başım belaya girecek ama gördüğümüz gibi bu konularla ilgili bahsettiğimiz burada işte geçen bakanlık diyeyim artık ya yani çevreye saygılı olması gereken bir bakanlık böyle araba konvoylarıyla dolaşmaması gereken bir bakanlık diyelim yani on, on, onu gördükten sonra zaten güvenimiz kalmıyor bu artık hani binanız da yıkılır çevre felaketi de olur her şey olur <gülüyor> evet. her şey gelebilir başınıza tamamen inşallah maşallah ayakta kalan bir düzen bu aslında evet yani bu genel tablo içinde bir üçüncü konu vardı ama galiba vaktimiz e, maalesef evet. yetmeyecek ama aşırı sağan özellikle faşistlerin e, muazzam bir yükselişinin her tarafta olduğunu da bütün Avrupa'da da şiddet dayalı bir şey olduğunu gösteren. Yani bir, bir iki dakikamız falan var istersen böyle bir özetleyebilir, özetlemeye çalışalım. Şöyle yapalım yani o rapor aslında başlı başına konuşulması gereken bir rapor ve aslında birkaç tane başka rapor var. Türkiye'den de olan işlerine konuşmak istediğim insan hakları sorunlarına değinen rapor. Ee, çünkü Türkiye'de aslında insan hakları savunucularının artık hikayelerini medyada da görmüyoruz yaygın olarak. Yani yaygın medyada e, kamuoyunun kanaatlerini oluşturma gücü olan bir çok büyük, e, eskiden yani böyle bir şey vardı. Medyanın da insan hakları savunucularına en azından bir yer verme çabası vardı. Bu iyi bir şey gibi yaygın medyada. Evet. E, Birçok insana ama e, onların hikayeleri artık onlarla ilgili... E, e, bir anlamda detaylar ulaşmıyor. O, tamamen kendi dünyalarına kapanmış vaziyetteler. Ee, bunu çok ciddi şekilde hissetmek mümkün Türkiye'de. İşte bir yandan işte Avrupa Birliği de eskiden bir can simidiydi. Avrupa Birliği'nin konuları gündeme getirmesi artık onun da böyle bir gücü yok. Avrupa'nın zaten kendi içinde gerçekten ciddi sorunlar var ve işte bu aşırı sağ raporu bahsettiğim onda da gördüğümüz gibi. Birçok yani insan hakları e, savunucuları tamamen yalnızlaştırılmış vaziyette Türkiye'de aslında. Hak savunucuları diyelim. Tamamen kendi işte, e, işte açık radyo gibi meclalar çok yok ma maalesef. Bunları o, düzinelercesi var veya da işte e, ikincisini, üçüncüsünü saymakta güçlük çektiğimiz e, medyanın eğilmediği sorunlarına bir grup işte dediğim gibi. Evet. böyle olunca yerler, evet. işte Türkiye'de de aslında işte Kürt sorunuydu vesaire. Bunların bu tip sorunların çözülmesi çok zor ve Avrupa'da işte çözülmeyen sorunların e, ki Avrupa'nın çözebilmek için işte sorunlarına aşırı sağ karşı tedbirler alabilmek için elinde her türlü imkan var aslında. Bilgi birikimi var. Türkiye'de bir kere yanlış anlaşılıyor birçok konu ayrımcılıkla ilgili, ırkçılıkla ilgili. Bilgi birikimini geçtim. Onun dışında çok ciddi, güçlü sivil toplum örgütleri var. İşte böyle e, bahsettiğim e, gibi işte e, Institute of Race Relations diye bir e, kurumun yaptığı işte bu, bu, bu rapor gibi e, nefret söylemine üreten grupların ve aynı zamanda şiddetle ne kadar iç içe olduğunu ve şiddetin ne kadar yaygınlaşmakta olduğunun aşırı sağ şiddetini Avrupa'da ele alan raporlar son derece ciddi verilerle ortaya koyuyorlar. Bizim Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor aslında? yıllık ayrımcılıkla ilgili tam tabloyu bilmiyoruz. İnsanlarla ilgili bu, bunun bir gözlemi yapılmıyor. İşte bu durumda sürekli yeni sorunlar üreterek ne, ne, ne, nereye gidiliyor aslında bilmiyorum. Bunu bir bir bir şekilde ele alınıyor olması lazım. Çünkü bir felaketse doğru da gidiliyor olabilir aslında. Evet ee, yani bir yandan işte diyor Avrupa Şampiyonası dolayısıyla şeyi de görüyoruz. Ukrayna Polonya'da mesela Ruslarla çatışan huliganları gene onların da büyük ölçüde şiddete dayalı ve muhtemelen aşırı sağcı gruplarla bağlantılı. Bir yandan işte Yunanistan'daki bu yükseliş çok ciddi bir şekilde altın şafak bir yandan çok geleneksel olarak devam eden ama gittikçe da can alıcı dayanılmaz bir hal alan işte bu İsrail hapishanesinde insanlara hiçbir suçlama getirmek sizin aylarca ve Hatta senelerce tutan son olarak işte futbolcu şaka sakarın sarsak Pardon Filistin'in 25 yaşında futbolcuyu tutuyorlar ve açlık grevi. böyle bir genel dünya manzarası da var yani Böyle bir dünya manzarası var. işte Türkiye'de de aslında bunun e, mikro ölçeği e, hem Türkiye'nin kendi içindeki sorunlarla vesaire var, hem de işte insan hatları sicili Türkiye'nin gerçekten kötüye gidiyor ve bir ekonomik bunalım yaşandığında ortaya çıkabilecek olan buhranların neler olduğunu da öngörüyor olmak tedbir almak lazım. İşte tekrar en son Azerbaycan'da son cümlemi. E, Bitirirsem, ya Azerbaycan'da en büyük sorunlardan bir tanesi bu gelir dağılımları arasındaki uçurumlar. Evet. Bir yandan, bir yandan insanlar ayda yüz dolara yakın bir şeyle e, yaşamaya çalışıyor. Öteki tarafta müthiş bir şey var. Ee, Bakü'de mesela baktığımızda zenginlik var. Hem işte o e, yoksulluk sınırının çok altındaki insanlar ve çok çok çok böyle müthiş zenginlikler. Ya bu bu işte bu düzen, çarpık düzen de belli bir noktada artık hani çökmeye mahkum. Evet. Um... Ele evet, Türkiye gibi farklılıkların ve farklılıklara saygının elzem olduğu bir ülkede yani bak işte hepsi Azerilerden oluşan bir toplum yani bunu başarmışlar zaten. Herkes kaçmış şey olan o Azeri olmayan. <gülüyor> Neyse, evet. ne yapalım. Genel gitişat çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Başka çare yok. Evet, <gülüyor> sağ ol. Seyyare Yarı. Sezin Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.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 başlayalım mı? Ne dersin? Ee, başlayalım evet. Ee, bir de pardon şey konusu tabii. vardı söylemeyi unuttum. Ee, Armstrong'la ilgili bisiklette önemli bir şey vardı. Ee, hakkında doping e, suçlaması. Belki onunla da ilgili birkaç şey konuşabiliriz. Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor Polonya Ukrayna'da. Ee, ben, gollü maçlar izliyoruz. Ee, zaman zaman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 sağladığı maçlardan biri iki takım arasında tabii ciddi bir fark olduğunu söylemek lazım yani takım oyunu hem bireysel hem takım oyunu olarak ciddi bir fark var İspanya'da dün İrlanda'yı ki herhalde turnuvanın en zayıf takımı 4-0 yendi ikinci, ikinci tura çok yaklaştı İrlanda İrlanda ilk takım oldu bu arada yani mesela 0 puanlı Hollanda'nın hala ufak bir şansı var puan eşitliği mümkün çünkü üç takım arasında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 İngiliz futbolcuların tam anlamıyla Posası çıkmış durumda Yani O çok uzun İngiliz futbol sezonu İngiliz futbolcular hakikaten şey bırakmıyor Hal bırakmıyor yani Millik akımda başarı istiyorsa onlar Demin Tarihteki tek başarılarının Şeyini dinledik <gülüyor> Dönüm noktasını dinledik 66'daki <gülüyor> attıkları, 66 dünya yapması finalinde attıkları 3. golün e, radyo kaydıydı değil mi o herhalde televizyon değildir? E, evet herhalde. E, Jeff Hurst'in evet. golü değil mi? E, üçüncü gol yani tartışmalı gol aslında. <gülüyor> Çizgiye vurup çıkan ama e, Azeri Hakem'in e, şey, gol kararı verdiği doğru dürüst görmeden de <gülüyor> çizgide değil çünkü yani aslında o gol kararı vermemesi lazım. E, gol kararı verdiği o işte, tek başarısı olan İngiliz'in 66 Dünya Akbası'nın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 bir sonraki sezon küme düşen takım mevcut champion'un daha para fazla para kazanacak yani e, herhalde ne kadardan bahsediyoruz yani 100 milyon sterlin mi acaba müthiş bir para kazanacak şey küme düşen takım bile evet <gülüyor> büyük bir gelir kaynağı ama işte bu şey yansımıyor tabi e, bu mil takım düşünülmeden yapılmış bir organizasyon şey olarak bir futbol show futbol organizasyon organizasyon olarak müthiş ama e, meyli takımda etkisi tamamen negatif. O yüzden e, İngiltere'nin durumu çok parlak değil. E, bugün de İsveçli oyuncaklar. İngiltere'nin meyli takım düzenine çok başarılı olamadığı bir ülke e, herhalde. Son 45 yılda bir kere e, yenebilmişler İngiltere'yi. O da galiba geçen yıl ya da önceki yıl. İsveç'e. Hmm. İsveç e, evet. yani hmm. Hep beraberlik. İsveç kazanıyor. Zaten hani İsveç Kolay teslim olan bir e, Milli takım değil Hı, Yine işi kolay olmayacak İngiltere'nin e, Ev sahiplerine durumda Ukrayna e, İsveç maçında Doğrusu emektar Şevçenko ile Bir işe yarattı e, Canlanma yaratı ve 2-1 yendiler e, Bugün de Fransa maçında zaten alacakları galibiyetle Onları üst çıkarır. Hani beraberlik bile e, bence çok şey olacak e, Artı puan olacak Ukrayna için ee, Polonya işte bir puanı kurtardı son maça şansı var ama asıl tabi Polonya Rusya maçından önceki şey müthiş e, sokak kavgaları gündemdeydi bir sürü hapis cezaları verildi onlarca yaralı var ee, evet, evet ve televizyonda insan e, gördüğü zaman e, hakikaten dehşette kapılmıyor değil doğrusu bayağı kovalamacalar yani e, Ölüm olmamasına bile şaşırdığımı... Önce ölüm haberi geldi aslında. Evet. Olayların olduğu akşam bir ölü var diye hep e, yabancı sitelerde, internetlerinde de. Sonra açıklamalarda hani, neyse ki bir ölü haberi yok. Herhalde yanlış bilgiydi o. Ee, Ama hiç şaşırtıcı olmazdı. Ayrıca Hırvatistan maçından sonra da galiba gene... E, Hırvat taraftarlar da erkemiş. Öyle bir şey olmuş. İtalyanlar İtalyanlar'da... Ee, Polonya'da dayak yedi diyordu benim haberin detayı evet. o kadar kim, kime geldi kim geldiyse dövüyoruz falan. Evet. acaba şey mi Burası arası tabi hani benim dünya savaşındaki Galicia bölgesi biz bir ordu şey falan mı göndersek hani, Türkiye'den böyle bir holigan ordusu <gülüyor> duruma müdahale edelim değil mi? şeyin e, Osmanlı ordusu orada savaşmış birinci dünya savaşında bir müdahale etsek değil mi yani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 A, B grubu, Almanya'nın grubu yani oradaki herhalde her takım diğer gruptan daha iyi. O denebilir belki. Yani bir Rus seçti işte, ayarda. Yani kurra şansı ve Polonya'nın tabi seri başı olmasıyla e, zayıf bir grup oluşmuş durumda. E, ama işte yenilmedikleri için son maçta Çek Cumhuriyeti'ni inebilirler, Onlar da çok parlak değil. E, şansları var. Ama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 tempo düşük geride toplu bekliyorlar yani böyle hiçbir aksiyon yok bir tabi İrlanda herhalde yıl öncesinde futbolunu oynuyor. o kadar artık ilkel ki bu düzey için e zaten yaşlı bir takım hani orta yapacaklar işte ileride birisi karambolda kafa vuracak da gol olacak da e dün e, İspanya karşısında tamamıyla amatör takım düzeyine düştüler yani e, maç sonu istatistikler %74'de 26 top hakimiyeti ki artık böyle bir şampiyonada yani, e, çok abartı bir fark. Yani 74'e 26, taşları avutları saysanız 20'ye gelirsiniz. E, neredeyse ya da topa dokunmadı gibi. E, Şutlar da galiba 25'e 3'tü ya da 4. 20'si de kaleyi buldu ispar şutlarının. E, ciddi bir fark. E, bir de işte yani biraz kuşak değişimini deyle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 Onları belirtmek lazım. Ee, işte Fransa'yı İngiltere maçından sonra bir daha görmek lazım. Şu an fena değil. Yani bir şey değil. 0-0-1-0 hani işte çok öyle gitmiyor maçlar. E, Gollü maçlar da gördük. Bu sevindirici doğrusu. Evet. 3-2'lik Portekiz maçı özellikle çok evet, heyecanlı tabii. ve e, hareketliydi. Yani. E, yani zaten işte o turnuvanın en iyi grubu. Yani her maç çok zor orada. E, o yüzden... E, yani i̇lginç ve çekişmeli sonuçlar alındı. Ee, 2-0'dan 2-2 olması. Sonlarda 3-2. Evet, bir sürü, sürü de kaçan gel. gol filan da vardı. Yani, e tabii Ronaldo'nun kaçındıkları Ronaldo, düşününce karşı, Ronaldo karşı, karşı iki pozisyonda. Yani hani Ronaldo değil de başka bir oyuncu olsa daha normal kalkınabilecek durum. Herhalde sene boyunca o goldan bir 20 tane atmıştır. <gülüyor> Burada ikisini buradan kaçırdı.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 45 gol atıyor, 55 atıyor. <gülüyor> Böyle bir şey var. Onun gölgesinde kalma durumu. Günder'le sinirlenip bir laf etmiş zaten. Messi geçen yıl o Güney Amerika Şampiyonası'nda çeyrek finalde eğlenmişti. Ne yapıyordu ki falan demiş. <gülüyor> evet bayağı ama beklenenin ötesinde heyecanlı ve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 Yerlerden anlatılıyoruz o zaman tabii tempo düşüyor, oyuncular nemden, sıcaktan, yorgunluktan yakınıyorlar. O etki daha az bu temelde bu iki ülkede. Evet daha bir hafta daha var değil mi? Ne kadar demin? Yok iki hafta daha var. İki hafta daha var evet. Yani final maçı birinde sanıyorum değil mi? Bir Temmuz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 Teniste de ilginç birkaç yani bayağı çekişmeli bir durum oldu. Ondan da birkaç kelime evet, de vardı. Orhan Hep Wimbledon'un uğradığı diye bu sefer Paris uğradı. Yağmur yüzünden Pazartesi'ye saklı erkekler finali. Herhalde 70'den beri ilk kez oluyor bu. Yani 39 yıldır. Çünkü Wimbledon'ın biliriz. İngiltere'nin o kapris e, seviyesi yüzünden Wimbledon e, işte program sıkışır. Maç oynamadıkları e, ilk pazar günü maç oynamak zorunda kılılırlar ya pazartesiye sarkam final. Bayabiliriz ama hani e, Paris, Aurangaros daha attı bu durumlardan. Bu sıfır öyle olmadı. Yağmur sık sık aksattı ve final erkekler final maçı da pazar günü tam ibre biraz yön değiştirirken eee güne yine pazartsiye ertelendi. Şöyle Rafael Nadal Zaten finale kadar Çok rahat geldi Hiç set vermemişti ee, Galiba bir tane tie break'li oynadı Hele yarı finalde Vatandaşı Ferrari öylesine rahat yendi ki Galiba bir saat e, Bir saat 40 dakika mı sürdü 6-2, 6-2 5 oyun verdi yani Ki daha çekişmeli olması Tahmin ediliyordu yani Herkesin düşüncesi finalde de kim gelirse gelsin Rahat olacak e Orada da ilk iki seti aldı Djokovic biraz zorlamasına rağmen Üçüncü sette birden işler değişti. Yani o hani maçı çok şey maçın havasında değilmiş gibi gözüken Djokovic üst üste 6 oyun aldı. 8 oyun aldı hatta. Önce üçüncü seti aldı 6-2. Sonra dördüncü setin başında servis takılıp 2-0'a geçmişti işte yağmur yağdı. Ve durum 2-1 iken maç artesi güne kaldı bu. Herhalde bu sefer Nadola biraz yaradı doğrusu, şey açısından. Tabii o şeyden de yakınıyordu. E, hafif çiseleyen yağmur toprak yapısını değiştirdiği için, e, e, topu yani vuruşlarında istediği sonucu alamıyordu. Bundan yakın. zaten hakeme galiba şey yaptı. Hani daha erken şey kararı, erteleme Ertenim. kararı daha erken çıkmalıydı. E, Veriyansınında bulundu. E, herhalde yani hem o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 Ee, sorunlar yaşadığı bir sezondu, i̇şte, biraz sakatlığı da vardı galiba ayağında. Onun etkisiyle e, İsveçli e Söderling gelmişti. Söderling finale kadar çıkıp Federer'e mağlup olmuştu. Onun dışında 2000, e, 2005'ten bu yana e, 8 yılın yedisinde Nadal şampiyon ve hani şöyle düşünelim, işte Roland çıktığı kaç 53 maç var galiba, 52'sini kazanmış bir mağlubiyeti var.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 Sonra Fransa sonra geri döndü. Hani o başarılar olmadı tabii o yıldan sonra. Halen seyirten yarışlarına katılıyor ama o, o, o onun hakkında bitmeyen bir doping iddiası vardır. Bunun önemli bir kaynağı e, Fransa'daki bazı sorunun e, ortaya çıkan raporlar. E, 2000'lerde 2000'lerde ilk Fransa turu kazandığı 1999'da dahi dopingli olduğu. E, sonra daha sonra o yıldan sonra yapılan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 ...bundan da büyük gelir sağlamış bir isim. Şeyin de önüne geçer yani. Ben Janssen'ın da önüne geçer. Evet. Bu konudaki sembol isimdir Janssen. Ama şeyi iyi hesaplayamadığı için... Kanadalı ...biliyorsunuz spinti. Ben Janssen... ...iki gün yanlış hesapla yakalanıyor. ilacı belli bir noktada kesmesi lazım steroidi. iki gün geç kesiyor. O yüzden yakalanıyor. <gülüyor> İyi uzmana çalışmazsanız böyle olur işte. Evet, aynen öyle. Evet. Çıkardığımız ders bu. Peki çok teşekkürler Alp. Hafta görüşmek, görüşmek üzere. Alp Uğayla Spor. Evet, gayet Alp Uğay'ın da ardından. Açık gazete programını da bitiriyoruz. Gayet türbülanslı en hafif deyimiyle bir haftaydı arada depremler de artçı depremler de geldi. Hatta Fethiye bölgesinde insanlar tsunami söylentisiyle sokaklara, yollara döküldü. Bu hakikaten Amerikan macera, Hollywood macera filmlerinde gördüğümüz gibi bir ortamla karşı karşıyayız her türlü rivayet, dedikodu hatta şeyi de unuttum bugün. Bir kez söyledik ama bir kez daha arkasından da duralım. üzerinde duralım Başbakan Erdoğan'ın bu Türkçe Olimpiyatları denen olayda 10. Türk Olimpiyatlarının kapanış töreninde 52.000 bin kişinin önünde bir Türkiye'nin önde gelen cemaatlerinden birine seslenmiş. Bitsin bu hasret, geri döndü. Gurbet hasrettir, bu sıla hasretler. Özlemiş yani şey Bir engel var mı ki zaten o kişinin geri dönmesi Ben istedim. de onu soracaktım. Işte. Neden böyle bu orta bir çağrıda bulunuyor? Nedir bu? Yani Bizde de oluyor maalesef. Arıyoruz telefonla arkadaşlarımızı. Abi bir gel görüşelim, özledik diyoruz. Ama bunu genellikle stadyumdan 50 bin kişinin önünde Belki mikrofonla yapmıyorsunuz. Belki bir tesis olsa yapardık. Evet. Evet, yani bir hükümet-cemaat kavgası mı olduğu da tartışılıyor. Bütün yargı organında allak bullak edilen şeyler var. Ee, karışıklıklar var. Yani en önemli mesele de e, Kürtlerin haklarının verilmesi meselesinde de... E, en önemli noktalardan biri olan Oslo'da yapılan görüşme, Oslo süreci diye adlandırılan görüşmeleri de bir sivil toplum kuruluşunun bozduğuna dair de röportaj var. Özgür bu karayılan ne yaptı bu röportaj? Yayınlanmamış kendi gazetesinde. Böyle de bir tuhaflık var. Tehaiye destanında ne oluyor demiştiniz? Oradan da yeni bir haber var. Tehaiye, Bosna her şeyi. Ah evet, onu da Hava söyleyeyim. yollarıyla. E, kapatmak için e, başladığı ortaklığı sona erdirmiş. Bir 6 milyon dolar satın almak için hisse harcamıştı. Üstüne de 24 milyon dolardı yatırım bırakıvermiş orada. Yani 30 milyon doları evet. Yani gelirlerini falan filan da oradan düşersek en azından yaptığı yatırım 2008'den bu yana heba olmuş olabilir. Olsun helalde hoş olsun. Olsun. Çalışanlara haklarını e, verecektir. Belki bunu daha sonra diyorsun yani. E, para kalmamış olabilir. Türkiye'nin medarı iftahı şey değil mi markası Türk Hava Yolları, Global Airs. Peki bitirelim bence çünkü artık. Absürt tiyatrosunun son safhasına gelmiş durumdayız. Daha kültaj meseleni falan da yerimiz kalmadı. O tartışmaları da yapacak. Ee, hayret verici bir çeşitlilik, zengin çeşitliliği, e, e, çeşit zenginliği daha doğrusu içinde seyrediyoruz. Zengin çeşitliliği fazla yok olsa sorun da olmayabilirdi. <gülüyor> Evet, peki böylece bitirirken de bizde Andy Franco'nun yeni çıkan albümünden demin bahsetmiştik. O albümün aynı adı taşıyan Parçayı geleneksel folk şarkısı. Amerika'da ilericilerin "Which side are you on?" o şarkıyı dinleyerek yeni albümünden son erdirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.